mürşid Kamil nasıl tayin ediliyor? Gavs-ı Bilvanesi Hazretlerinin Sıyırt'te Şeyh Salah adında bir müridi vardı. Salih bir zattı. Babaları, dedeleri de çok meşhurdu. Tanıyanlar bilir, çok temiz biriydi. Büyüğümüzle muhabbeti çoktu, ehli aşk bir zattı. Çok güzel kasideler söylerdi. Bir gün buzat zat gavs Hazretleri'ne sordu. Kurban dedi. Sen gidersen bizim halimiz ne olur? Gavs-ı Hazretleri bir şey olmaz. Biz gidersek bizim yerimize Muhammed Raşit gelir. İrşad daha fazla olur o zaman. Ondan sonra da Seyyid Abdülbaki gelir. Onun zamanına yetişen İrşad'ın ne olduğunu o zaman daha iyi görecek. Allah'a hamdolsun. Bu büyükler hiç eksik olmadı ve olmayacak inşallah. Seyda Muhammed Raşid Hazretleri yeni irşada başladığı zaman menzilde bir Sofi ile oturmuş sohbet ediyorduk. Sofi dedi ki, ben bu gece bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah dedim. Rüyamda Gavsa Bilvanisi Hazretleri vardı. Onun yanında Seyda Hazretleri bulunuyordu. Onun yanında Seyid Abdülbaki Hazretleri kutu sesi ruhturuyor üçü yan yanaydı. Galsa Bilvanesi Hazretlerinin üzerinde ise bir entari vardı, dedi. Galsa Bilvanesi Hazretleri çubuklu entari giyerdi. Yukarıdan aşağıya çubuklu. Şimdi Seyda Hazretlerinin üzerinde de var. Çubukları üç parmak kalınlığındadır. Şahı Hazne Hazretleri de böyle giyenmiş. Sofi anlatmaya devam ediyor. Galsa Bilvanesi Hazretlerinin de üzerinde o çubuklu entariden var. Başında sarığı bizim her zamanki gördüğümüz haliyle rüyada öyle görüyorum. Seyda Hazretleri de yanında duruyor. Seyda Hazretlerinin üzerinde ise hani paşaların süsleri vardır, sırmalı yakaları olur. Aynen onun gibi gömleğinin her tarafı, yakası, omuzları işlemeli bir giysisi var. Üzerindeki işaretleri ise anlayamıyorum. Seyyid Abdülbaki Hazretlerinin de elbisesinin her tarafında o işaretlerden var. Bazı işaretler Seyda Hazretlerinin sadece yakasında ve omuz başlarında bulunuyor. Seyyid Abdülbaki Hazretlerinin elbisesinde daha çok var. Herhalde bunlar onların irşatlarının çokluğuyla orantılı galiba dedim. Tabii ki biz o gün bu kardeşimin anlattığı rüyayı anlayamadık. Şimdi daha iyi anlayabiliyoruz. Hamdolsun Gavsa Bilvanisi Hazretleri zamanında İstanbul'daki sofilerin sayısı parmakla sayılabilecek kadar azdı. Seyda Hazretlerinin zamanına geçince sofiler artık sayılamaz oldu. Şimdi de daha da arttığına göre rüyanın hikmeti daha iyi anlaşılıyor. Bu Allah Teala'nın bir lütfu ve keremidir. Kardeşler, biz evliyayı kelimenin tam anlamıyla tanıyamayız. Evliyayı ancak evliya olan bilir, tanır. Galsa Bilvanesi Hazretleri bize öyle anlatmıştı sohbetinde bir gün. Bir kimse günde en fazla yetmiş defa, en az 25 defa Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem görüp de ondan aldığı emre göre hareket etmezse, o insan kimseyi irşad etmeye kalkışmasın, mürşitlik yapmasın, çıksın dağ başında eşkiyalık yapsın. O zaman Müslümanlara daha az zarar vermiş olur. İşte mürşidi kamilin bu hale geldiğini de ancak kamil olan bir mürşit bilebilir. Seyda Muhammed Raşit Hazretleri iyice yetişmemiş olsaydı ona Gaws-ı Bilvanesi Hazretleri halifelik vermezdi. Seyda Hazretlerine halifelik verdiği zaman abi Seyda Muhammed Nurani Hazretleri de tasavvuf ve irşad derslerini tamamlamış bulunuyordu. Seyda Muhammed Raşit Hazretleri halifelik aldığı gün biz Kasri köyündeydik. Ziyarete gitmiştik. O hafta orada kaldık. Seyda Hazretleri ise Sadat-ı Kiram efendilerimizin yaz mevsiminde gittikleri Gadir köyünde bulunuyordu. Ona haber göndermişler, Kasri'ye geldi. Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri kendisine irşad için talimat verecekti. Biz bunu sonradan öğrendik. Daha o zaman Seyda Hazretleri sakal bırakmamıştı. Ona halifelik emri geldi. Hatta bu sakal konusunda bizim aramızda özel bir hal de oldu. Onu da anlatayım. O zaman fırıncı vardı. Ben fırıncının yanındaydım. Aklıma bir muziplik geldi. Biliyorsunuz şeytan insanı boş bırakmıyor. Seda hazretlerine demek istiyorum ki, dedim fırıncıya. Rüyamda senin sakal bıraktığını gördüm. Meğer rüya görmeden gördüm demek çok büyük günahmış. Tabii onu da sonradan öğrendim. Ama iş işten geçmişti. Seyda hazretlerini görünce ona, rüyamda senin sakal bıraktığını gördüm, dedim. Mübarek ne desin? Senin rüyan doğrudur. Ben de bir rüya gördüm, dedi. Artık sakal bırakacağım. Diyemiyorum ki benim rüyam yalan, yok öyle bir şey. Şaşırdım kaldım. Neyse, Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri, Seyda Hazretlerini odasına çağırmış, Seyyid Abdülbaki Hazretleri de o zaman Gavs-ı Bilvanisi Hazretlerinin yanında duruyor. Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri, Seyda Hazretlerinde bulunan bir kitabı istiyor. Sadat-ı Kiram Efendilerimizden Şeyh Fethullah Varkanesi Hazretlerinin adabı Fetullah adlı eseri. Eser Arapça. Bu eseri kütüphanesinden Seyda Hazretlerine buldurduğu, Seyda Hazretleri, ''Adab-ı Fethullah'' adlı eseri Gavs-ı Bilvanisi Hazretlerinin önüne koyduk diyor. Gavsımız onu önüne oturtmuş, talimat verecek. Seyda Hazretleri anlıyor ki kendisine halifelik verilecektir. Kurban diyor, ''Bu vazifeyi abime ver.'' Seyda Hazretleri diyor ki, ''O zaman Gavs Hazretlerinin yüzünün rengi değişti. Kızar gibi oldu ve ''Muhammed Raşit, sen bu işe karışma.'' dedi. ''Bu iş senin işin değil. Bu bizim de elimizde değil. Biz kimseye kendi isteğimizle bir yetki vermiyoruz. Bize ne emredilirse, vazife kime verilirse onu sahibine veriyoruz.'' dedi. Gavsa Bilvanisi Hazretleri bu şekilde söyleyince Seyda Hazretleri bir şey diyemedi. Sonra da talimat aldı, halife oldu. ''Kardeşler, emir gelmeyince mübarekler kendiliğinden bir iş yapmıyor.'' Emir nereden geliyor? Yüksek yerden geliyor. Peygamber Efendimiz'den geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seda Muhammed Raşid Hazretleri de aynı öyle yapıyordu. Seda Hazretleri'nin halifelerinden biri Van'daki Molla Ahmet Hazretleri'dir. Bizzat kendisinden işittim. Seda Hazretleri işaret almayınca hiç kimseye halifelik vermedi dedi. Bizimki de aynı öyle oldu dedi. Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri Kutu Sesi Ruh, ''Bu kapıdan 7 tane gavs gelecek.'' buyurdu. Hamdolsun, üçünü gördük. Seda Hazretleri de Kutu Sesi Ruh, aynı zamanda müceddit idi. Müceddit ne demek? Dini yenileyen, tasavvufa dair hususlarda, içtihat sahibi zat demek. Kardeşler, insanları irşad etme görevi, tam manasıyla yetişmeden kimseye verilmiyor. Manen yetişmiş olan, ilimde ve irfanda kendini ispatlamış olana veriliyor. Onun için kamil bir mürşit, hadi sen de git irşada başla diyemiyor. Emir gelirse işte o zaman cümle aleme bu irşat menfaat oluyor. Emirle tayin olursa menfaat oluyor aleme. Emirle tayin olmazsa adı sönük kalıyor. Onun için iyi bilmeliyiz ki Sadat-ı Kiram efendilerimiz gerçekte Rabbül Alemin'in emriyle ve Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem muradıyla tayin edilmiş manevi sultanlardır, manevi memurlardır. Allah Teala Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine yardım etmek için bu dini mübini onlar vesilesiyle insanları tanıtıyor. İşte bunun içinde kamil mürşitlere gidenler kar elde ediyor, hali ıslah oluyor. Başka söze ne gerek var? Şimdi Gavs'a bilvanisi hazretlerinin bu kapıdan 7 tane Gavs gelecek sözünü biz işitince artık bu kapıdan bu manevi nispet gitmez dedik. İşte o günlerde. Bir gün hatmedeyiz. Ben de o gün pencerenin yanına oturmuşum. Önümde de yeni tevbe etmiş biri var. Genç biri. Cezveye tutuldu. Gavs, Gavs, Gavs diye bağırıyordu. O gün bu ilk defa oluyordu. Ben de, acaba bu Gavs hangisi diye düşündüm. Gavs'ı bilvanesi Seyyid Abdülhakim Hazretleri mi, yoksa Seyyid Abdülbaki Hazretleri mi diye. Çünkü o güne kadar biz Gavs denilince, hep Seyyid Abdülhakim Hazretlerini biliyorduk. O gün hatmedeyken yeni tevbe etmiş genç bu defa, Gavs Abdülbaki, Gavs Abdülbaki, Gavs Abdülbaki demeye başladı. O an tereddütlerim gitti. O gence özel olarak Gavs Abdülbaki diye söylettiler de bu şüphemizden kurtulmuş olduk Hamdoz. Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri zamanında cezbelenen sofiler çok olurdu. Onun manevi silsilesindeki bir sıfatı da Sultan-ül Cazibin yani cezbe sahiplerinin sultanıydı. Rabbim bizi bu kapıdan, sadat-ı ayırmasın. Amin.